1753, numaralı konu, Hazreti Ali'nin bir hutbe irat ederek Müslümanları ahiret için çalışmaya teşvik etmesi, evet, Hazreti Ali bir hutbesinde Allah'a hamdü senalar ettikten sonra şunları söyledi, ey insanlar, dünya bize sırtını çevirerek büyük bir hızla gitmekte, ahiretse aynı hızla yaklaşmaktadır, bu dünya, yarın ahirette yapılacak olan bir yarış için hazırlanma yeridir, biliniz ki siz bir amaç uğrunda yaşadığınız ve arkasından ecelin geleceği bir günde bulunuyorsunuz, kime? Geceli gelmeden bu amaç için çalışmazsa onun bütün amelleri boşa gider, korkulu ve dar anlarınızda Allah'a nasıl yalvarıyorsanız sevinçli ve bolluk zamanlarınızda ona öylece yalvarınız ve ibadet ediniz, ben cennet gibi, isteyenlerinin, cehennem gibi de kaçmaya çalışanlarının uyuduğu bir başka şey daha bilmiyorum, hakkın kendisine yarar sağlayamadığı bir insan mutlaka batıldan zarar görecektir, hidayetten, doğru yoldan, kaçan bir insan da dalalet, sapıklık, seline kapılacaktır, bildiğiniz gibi bu bu dünyadan göçmeniz emredilmiş ve azıklarınızın da nelerden ibaret olduğu size haber verilmiştir. Ey insanlar, dünya hazır bir sofradır, doğrularda yalancılar da ondan yemektedir. Ahiretse doğruluğu kesin ve kudret sahibi bir padişahın, Allah'ın, hükmedip de onun yalnızca kendisine kulluk yapanlara vaat buyurduğu bir yurttur. Dikkat ediniz, şeytan size kötülük emredip fakirlik vadetmektedir. Allah Teala ise size kendi katından gelen mağfiret, bağışlanma ve fazileti vadetmektedir. Allah Teala merhametlilerin en merhametlisidir ve onun bilgisi her şeyi kuşatmıştır. Ey insanlar, bu dünyada iyilikler ve salih ameller yapınız ki kıyamette her türlü azaptan ve sıkıntıdan korunmuş olasınız. Şunu biliniz ki Allah Teala cennetini yalnızca kendisine itaat edenlere, cehennemi ise isyan edenlere vadetmiştir. Cehennemin ateşi sönmek bilmeyen, uğultusu asla dinmeyen, içerisine atılan kafiri, katiyen bırakmayan, çatlakları onarılmayan bir ateştir. Çok çok sıcak ve çok da derindir, içeceği irin ve kandan ibarettir, sizin için en korktuğum şey nefsinizin heva ve heveslerine uyarak kendinizi uzun emellere kaptırmanızdır.